Merhaba Açık Dergide Halk Takvimi bölümünü dinliyorsunuz. E, Berdal Acuz yani koca soğukları sona erdi. E, sıcaklıklar bir miktar arttı. Hatta hava raporlarına göre yarın neredeyse geçen yazdan kalma bir gün daha geçecek. E, sonrasında Mart ayının ve halk takviminin kendi rotasına giriyoruz. E, nedir o? E, önce hemen önümüzde 21 Mart var. E, Nevruz, Nevruz, Navruz, Sultan Navruz veya İlkbahar Ekinoksu olarak adlandırılan bir dönem. Geceye ve gündüzün eşitlendiği Nevruz günü ilkbaharın başlangıcı sayılıyor. Ee, Balkanlardan Anadolu'ya, Orta Asya'dan Mezopotamya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada Nevruz farklı isimlerle, geleneklerle, yerel renk ve inanç ritüelleriyle yeni yılbaşı, yeni gün olarak kutlanıyor. Ee, Nev yani yeni ve Ruz yani gün kelimelerinin birleşmesinden oluşan ve yeni gün anlamına gelen Nevruz Rumi takvime göre e, 9 Mart gününe rastlıyor. Mezopotamya'da da Nevruz kutlamaları çok eski çağlara dayanıyor. Ee, Sümerler'de Nevruz'un yeni yıl veya bahar bayramı biçiminde kutlandığını ve ayinler yapıldığını Gılgamış destanından öğreniyoruz. Bu gelenek sonraki asırlarda eski dünyanın Yunan, Roma ve Pers gibi daha birçok medeniyetinde de yer alıyor. Aslında bu ayinlerin ve törenlerin temelinde bir tanrıça ve bir de tanrı var. Değişik kültürlerde Afrodit, Venüs veya benzeri isimler verilen bereket ve aşk tanrıçası Inanna ile yine farklı kültürlerde Adonis, Osiris ya da Asur denilen enerji ve güç tanrısı Dumuzi. Temmuz ayının adı da Dumuzi'den geliyor. Sümer inanışına göre Inanna ve Dumuzi'nin özelliği yılda bir defa bir araya gelmeleri ve ondan sonra doğanın uyanması, ilkbaharın gelmesinin habercisi olmasıydı. Tarlaların ekilmesinin başlangıcı, soğukların sona ermesi hep bu birleşmenin sonucu olduğuna inanılıyor. Ancak yaz sıcaklarının ardından Dumuzi, eşi İnanla'yı tek başına bırakarak yeraltına iniyor ve bir sonraki ilkbahara kadar orada karanlıklar ülkesinde kalıyor. Değişik medeniyetler bu buluşmayı her sene törenlerle kutlamış, tapınaklarda ve büyük meydanlarda ayinler yapmışlar. İnanla ile Dumuzi'yi memnun eden bu ayinler sayesinde bolluğun ve refahın artacağına inandılar. Bu inanış Orta Doğu'ya ardından Anadolu ve Roma'ya geçti. Oradan Hristiyanlığın içine de yerleşti. Orta Asya topluluklarında da çok eski zamanlardan beri kutlandığını 12 hayvanlı takvimden biliyoruz. Roma takvimi de Bahar Ekinoksu Nisan ayının kalentlerinden önceki 8. gün olarak geçiyor ve şöyle deniyor. Işık taşıyan 3 gün geçip de şafak geldiğinde eşit olduğunu anlayacaksın gündüzün geceyle. Evet, Nevruz Anadolu'da da pek çok bölgede birbirinden ilginç adetlerle kutlanır. Halk takvimine göre Nevruz bize ne getirecek, arkasından neler gelecek... ...onları doğa defterini hazırlayan yazar Deniz Gezgin'den öğreneceğiz. E, Deniz Gezgin hoş geldiniz. Hoş bulduk Gansi Bey, merhaba. Merhaba. E, Açık Radyo'da e, hem ben hem de Ömer Madra... ...Açık Gazete programında sizin çalışmanızdan çok faydalanıyoruz. E, çok teşekkür bu, ederim. Sağ olun. Elinize sağlık şimdiden tekrar. E, bu hafta Nevruz sizden şunu öğrenmek istiyoruz. Nedir Nevruz? Neler getiriyor? Onu siz bize anlatır mısınız? Evet, elbette. Evet, evet. seve serandi. Seve yılın en heyecanlı beklenen zamanı yaklaşıyor. 21 Mart ilkbahar ekinoksu, ilkbaharın başlangıcı. Yani halk takvimine göre yeni yılın ilk günü Nevruz. Nevruz kelime anlamı olarak da yeni gün demek. Ve coğrafyamızda, Yakın Doğu'da, İran'da binlerce yıllık bir geçmişe sahip bugün. Diriliş ve uyumuş, uyanmış zamanı. Yaşamın doğum günü diyorum ben ona. Yaşarmenin vakti, bir kavuşma zamanı da ayrıca. Tohumların filizlendiği, toprağın yeşerdiği, ağaçların çiçek açtığı. Ee, öldü sandığımız ne varsa bir bir dirildiği zamanla yürürüz. Bu yüzden yeni var gece ve gündüzün eşit olduğu gün. Halk inanın içinde bir ve kötülüğün de eşitçe karşılaştığına inanılır. Hatta bu yüzden bu gece kimse uyumaz. Yeni günü günün doğuşu beklenir. Bu yılın ilk günü iyiliğin dahilip geleceği düşünülür. Ve doğacak yeni günle birlikte canlılık, o canlılığın coşkusu her yere yayılacaktır. Bütün canlılara yayılacaktır. Canlılıktan başka bir hükümeti yoktur. Bugün açan çiçeğe de nevhut çiçeği denir. Bu bölgeden bölgeye, kültürden kültüre değişiyor. Kim yerlerde eriskillerden bir çiçektir bu. Ya da hiç hitlerden bildiğimiz antahşum, çiğdem çiçeği. Yeminebilirdir çiğdem bu. Antalya çiğdemi olarak biliyoruz. Çocuklar kırlarda bu çiçeği ararlar. Onu toplarlar. Sonra kapı kapı dolaşırlar. Yiyecek malzemeler toplarlar. Ondan bir yemek pişirilir. Bu antalasım pilavı, çiğdem pilavı olarak bilinir. Bugün hala uygulanan bir yemek pek çok yörede. Hı hı. Ve bu e, nevruzda hep birlikte oturulan bu sofra dönüşülen yemek bereketi çoğaltır, iyiliği çoğaltır. Nevruz başlandıktır. Kötülüklerin uykunun sonudur. Hem doğada hem simbolik anlamda. Dolayısıyla sonsuzluktur. Doğanın sonsuz döngüsünü şahit edilir. E, peki. E, hemen ertesi gün 22 Mart. Yani bu hafta Cuma gününe denk geliyor. hak takviminde evet. Mart 9'u ya da 9'un 9'u olarak adlandırılıyor. E, neden böyle bir isim verilmiş? Ne anlama geliyor? Onu da anlatır mısınız? Evet. Mart 9'dır. Aslında yılın ilk günü kabul edilen 21 Mart Bölgesi ile birlikte başlıyor ve önemli bir geçiş halk takviminde. E, çünkü mevsimlerin bundan sonraki e, durumunu tayin ettiğini düşünülüyor. doğal gözleminde, Mart 9'u nasıl geçerse yıl boyunca da mevsimlerin havanın o şekilde geçeceği düşünülüyor. O yüzden de yıl sırtı, gün sırtı olarak artlandırılıyor Mart 9'u ve bugün doğal gözlemleri yapılıyor. O güne bağlı olarak da pek çok şey talime gidiyor. Bahçe işleri, tarım faaliyetleri buna göre ayarlanıyor. Bugün ne temiz girmek çok önemli halk taksamindeki ritüellere göre. O yüzden bir arınma günü olarak kabul edilebilir Mart 9 Aslında bütün yeni yıl ritüellerinde olduğu gibi. Evler temizleniyor, temiz kıyafetler giyiniliyor ama bununla beraber... ...sembolik bir arınmada söz konusu... ...mesela ağız temizliği, dil temizliği... ...in kötü sözden arındırılıyor bugün... Hı hı. ...bu da çok eski bir köke, kökeni olan... ...bir ritüel... ...ve bugün kötü söz söylememek, bir yapmamak... ...kimse altında olumsuz konuşmamak... ...adettendir... E, yemekleri bölüşmek, paylaşmak... ...adettendir... ...bununla birlikte bebeklerin bir işine geçmemiş bebeklerin deri sularında yıkanması bir gelenekse Çünkü yıl boyunca o suverde yıkanan vahşi hayvanların bütünün bu bebeklere geçeceği düşünülür. Hı hı. Bu da aslında bir halk aşılaması gibi, halk ritüellerinde bir aşılama gibi düşünülebilir. Bunun yanında o gün pişirilen ekmeğe, Mart 9'unda pişirilen ekmeğe mavi bir boncuk saklanır. O boncuk kime çıkarsa o kişinin yıl boyunca uğurlu olacağı hı hı. bereketle geçireceği düşünülür yılı. Ee, yine o gün gelen Mayt 9'u günü gelen misafirlerin de uğurları sınavdan geçirilir. Eğer ayakları uğurlu gelirse o gün gelen misafirlerin gelecek yol tekrar aynı gün çağrılır. Mayt 9'un aynı zamanda e, pek çok açıdan e, çiftçiler için de önemli bir zaman. O yüzden Martın ilk 9'u özellikle yani 21 Mart ile beraber başlayan ilk 9'unda e, artık yavaş yavaş bağları çıkılır. Dağların uyandığı zamanda sıralar yapılır. Yani müsaade gegelemeye başlar artık çizgi, bağcıya, bahçeli. Ee, ama tabii havalara asla güven olmaz. Mart'ın 1.9 yok zaten. 3.9'u var. Bir gün takip eden 3.9. İşte 3.9'lar çıkmadan aslında havalara her zaman temkinli yaklaşmak gerekir. Çünkü bu zamanlarda bizim çılgın yulaf, çılgın diye de tabir edilen yağmurlara debedir. Fırtınalı yağmurlara, yani tam ısınmış sandığımız zamanlarda donla da karşılaşılabilir, fırtınayla da karşılaşılabilir. O yüzden bunu iyi bilenler Martın 9'u çıkmadan yaz gelmeyeceğini bilirler. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ee, teşekkür ederim. E, Hz. falan yine yeniden buluşalım programda ve e, bu sefer de Hz. Elles konuşalım isteriz. Umarım. Ee, umarım. Çok teşekkürler. Nergis, kalın. Sağ olun. 2019 doğa defterini hazırlayan Deniz ile Nevruz ve 9'un 9'unu konuştuk. Bu pazar günü kos fırtınası var. Halk takvimine göre kos birlikte soğuk mevsim tamamlanıyor. Kos kavuran ve ardından gelecek çaylak fırtınasında haftaya konuşacağız. Yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın. Halk takvimi Leyan ve Sunan Kansu Şarma. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.